Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm sevgili kardeşlerim. Radyo sohbetlerimizin 17. yılında, haydi gelin Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek hayatının kutlu bir zaman diliminden, Zamanımıza taşıyabileceğimiz bir dersi daha tutup çekelim. Ve belki olur da yüreklerimiz bundan dertlenir, Zihinlerimiz arınır ve biz de, Evet ben bu zamanın ahir zaman sahabesi olacağım, Diye ahdetmemizi vesile eder. Hicretin sekizinci yılında, Zilhicce ayında Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Mariye'den doğan oğlu İbrahim Hicretin 10. yılında 10 Rebulevval salı günü Vefat etti sevgili kardeşlerim İbrahim vefat ettiği zaman 16 aylıktı İbrahim Beni mazinlerden süt annesi Ümmü Bürde'nin evinde yanında bulunurdu. Yanında bulunuyordu. Resulullah aleyhisselam Abdurrahman bin Af hazretlerinin elinden tutarak oğlu İbrahim'in bulunduğu hurma bahçesine demirci Ebu Seyf'in evine gitti. İbrahim'i kucağına aldı. O sırada İbrahim Can çekişiyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Çünkü ilk evladı Kasım'ı da kaybetmişti. Sonrasındaki Abdullah Tayyip Tahir'i de kaybetmişti. İkinci oğlunun ismi. Rukiye'si Ümmü Güşme Zeynep'i de vefat etmişlerdi. Abdurrahman bin Aff Resulullah'ın bu halini görünce ne tepki vereceğini şaşırdı. Sonra "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah? Böyle ağlamaktan halkı sen men etmemiş miydin?" dedi. Acılı bir babanın o haline rağmen Nebi olmanın sorumluluğuyla Resulullah Aleyhisselam Ey İbni Av Gönül sızlar göz yaşarır Ancak ağızlardan Allah'ın razı olmayacağı bir söz çıkmaz Bu ancak bir acımadan, merhametten, sevgiden ibarettir Ben ancak kendisinde bulunmayan hasletleri sayıp dökerek, ölü üzerine bağıra bağıra ağlamaktan menettim. Ben sizi günah ve hamakat olan iki bağırıştan, nimete kavuşulduğu sıradaki eğlence, oyun bağırışıyla yüz göz tırmalamak, üst baş yırtmaktan ve şeytanlı şamatasından menettim. Benim bu ağlamamsa, bir acımadan, merhametten ibarettir. Acımayana, merhamet etme neyse, merhamet olunmaz buyurdu. Resulullah aleyhisselam, gözlerinden tekrar yaşlar dökülünce, göz ağlar, kalp üzülür. Biz, yüce Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz. Vallahi, ''Ey İbrahim, biz senin ayrılığınla çok üzgünüz. İbrahim benim oğlumdur. O meme emerken ölen bir süt kuzusudur. Cennette onun süt emme müddetini tamamlamak üzere iki süt anne tayin olunmuştur.'' buyurdu. Ve sonra da ''Ey Da, eğer bendeki üzüntü sende olsaydı muhakkak yıkılmış gitmiştin.'' Fakat biz Allah'ın bize emrettiğini söyleriz. İnna lillahi ve وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'ınız, Allah'ın kullarıyız. Ve biz O'na dönücüleriz. Rabbul Alemin olan Allah'a hamd ederiz deriz buyurdu. Resulullah Aleyhisselam'ın İbrahim için ağladığı sırada Üsame bin Zeyd feryada başlayınca Resulullah aleyhisselam onu menetti. etti. Üsame, senin de ağladığını gördüm deyince Resulullah ağlamak, acımaktan, şefkat ve merhametten ileri gelir. Feryat ve figansa isyandır ve şeytandandır buyurmuşlardı. İbrahim can verirken Annesiyle teyzesinin feryat etmelerine mani olunmadıysa da vefat edince mani olundu. İbrahim'in teyzesinin bildirdiğine göre İbrahim'in cenazesini Fadıl bin Abbas yıkadı. Süt annesi Ümmü Bürde'nin yıkadığı da rivayet ediliyor. İbrahim yıkanırken Resulullah aleyhisselamla Hazreti Abbas, Orada oturdular. İbrahim'in cenazesi, Ümmü Berde'nin evinden küçük bir serir üzerinde, döşek üzerinde taşındı. Peygamberimiz Baki kabristanında İbrahim'in cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazını kıldırırken dört tekbir aldı. Resulullah Aleyhisselam'a, Ya Resulallah, İbrahim'i nereye gömelim, defnedelim diye sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam, onu bakiye, salih selefimiz, öncümüz, Osman bin Mazun'un yanına gömünüz buyurdu. İbrahim, Baki kabristanında Osman bin Mazun'un yanında gömüldü. Hac seferlerinde baki kabristanlığını ziyarete götürdüğümüzde umrecilerimizi ve hacılarımızı geçer uğrar selamlar ve ziyaret ederiz bu noktaya. Allah Resulü'nün biraz önce başlayan ve biraz sonra tamamlanacak olan hatırasını paylaşırız. Videoları da vardır hep internette. İbrahim, Osman bin Nazo'nun yanına gömüldü. İbrahim'in kabri, Yola ve Akil'in evine çok yakında. Fadıl bin Abbas ile Üsame bin Zeyd kabrin içine indiler. Allah Resulü aleyhisselam kabrin kenarına, Hazreti Abbas da Peygamber aleyhisselamın yanına oturdu. Resulullah aleyhisselam kabrin yan tarafındaki kerpiçler arasında, bir açıklık görüp kapatılmasını istedi. Kerpiçi oraya kendi elleriyle koydu. Acıyı kapattı, elleriyle düzeltti ve sizden biriniz bir iş yaptığınız zaman onu içe sinecek biçimde yapsın. Çünkü öyle yapmak musibete uğrayanın içini yatıştırır. Gerçi bunun ölüye ne zararı ne fardası olur. Fakat bu derinin gözünü aydınlatır buyurdu. İbrahim gömüldüğü zaman Resulullah Aleyhisselam bir kırba su getirecek kimse var mı diye sordu. Ensardan bir zat hemen bir kırba su getirdi. Allah Resulü onu İbrahim'in üzerine saç buyurdu. Resulullah Aleyhisselam, İbrahim'in kabrinin başına bir taş getirilmesini de emredip, getirilen taşı kabrin başına dikti. İbrahim'in kabri bir alamet ve işaretle böylece belirlenmiş oldu. Kabrinin üzerine ilk defa su serpilen de o oldu. Resulullah Aleyhisselam, tüm dünyanın yükünü sırtında taşıyordu. Gecesiyle gündüzüyle bir yanda İslam ve insanlık düşmanları, bir yandan bizden gözüküp düşmanlara hatta düşmandan daha şiddetli şekilde fitne fesada ve zulme uğraşan münafıklar, bir yanda ilim ehli arasındaki ihtilaflar, bir yanda ehli kitap, bir yanda henüz İslamı idrak edememiş sahabenin heyzanları ve cürümleri bir yanda şehadet şerbetini arzulayan, seferden cihada, cihattan hicrete gayret eden sahabelerin sıkıntıları, bir yanda aile içi ilişkileri, bir yanda sevdiklerini teker teker kaybetmesi, hakikaten telaffuz etmenin bile yüreğe çok ağır geldiği imtihanlar. İbrahim vefat ettiği gün, Tevafıken güneş tutuldu. Güneş tutulunca halk İbrahim'in ölümü için güneş tutuldu dediler. Göz yaşlı, gönlü buruk, zihni kederli, ruhu incinmiş Resulullah Aleyhisselam bunu işitince Ey insanlar! dedi. Şüphe yok ki güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir ki, Bunlar hiç kimsenin ne hayatı ne de vefatı için tutulmazlar. Onları gördüğünüzde açılıncaya kadar, Bunların sahibi ve kudretin hakimi, Mutlak hükümdar olan Allah'ı anın, dua edin ve namaz kılın buyurdu. Güneş tutulunca kusuf namazını, ay tutunca da husuf namazına eda ettiler. Subhanallah. Salat ve selam sana olsun ey kıymetlimiz. Gönlümüzün ve gözümüzün daim aramış olduğu seçkin elçimiz, müşridimiz, rehberimiz, şeyhimiz, öğretmenimiz, elçimiz. Ya Resulullah. Peygamber aleyhisselam sevgili kardeşlerim yaşadıklarıyla bizim gibiydi. Yedi, üçti. Sevinçli anları oldu. Kederli anları da oldu. Onu bizden ayıran şey elbette en başta vahyin kendisini seçmesi. Allah'ın ile kendisini onurlandırması. Lakin onu buna rağmen bizden ayıran en önemli şey... O sadece bir postacı olarak görmemesi, onun ağırlığını hep üzerinde taşıması, onun o kurunu, onurunu, haysiyetini ve zarafetin inceliğini, asaletini hep taşıması. Bu sebeple bizim gibi yemesine, içmesine, evlenmesine, hüzünlenmesine ve sevimesine rağmen verdiği tepkiler çok farklı. Sevinçli anımızda verdiğimiz tepkiler ile Allah Resulü'nün sevinçli anında verdiği tepkilere bakar mısınız? sevinçli anında oley diyen, zoplayıp zıplayan, fişekler atan bir kişi, sevinçli anında o sevinci veren Allah'a şükür secdesi ya da şükür namazı kılan Muhammed aleyhisselamına nasıl Ya da üzüntülü anında oflayan, üfleyen, neden ben, neden beni seçtin, neden o oldu, niçin, nasıl, keşke deyip isyanın kenarlarında yürüyenle, kalp burkulur, göz yaşar ama bu ağızdan Allah'ın razı olmadığı bir şey çıkmaz deyip yine dedim mübelli olarak tebliğ görevini üstlenen sabrını, sükutunu asaletiyle sergileyen Allah'tan geldik ona aidiz hoştur bana senden gelen kahrında da hoş, lütfun da hoş diyebilen bir görüntüyü çizen Nebi Aleyhisselam çok farklı bu sebepten dolayı Allah Resulü Aleyhisselamı Peygamberlik vasfı ile beraber bize koyduğu örneklik ve önderlikle çok fazla ve çok süratli ve çok sık anmaya ve anlamaya gayret etme ihtiyacımız var ve bunu yaparken de artık işin edebiyatını bırakıp icraatine takmaya çok ihtiyacımız var. Ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Rasulü olan Aleyhisselatü Vesselamı bu bağlamda anlamaya ve içselleştirme ihtiyacımız var. Maşer günü amellerimiz ortaya döküldüğü zaman bu adam amelleriyle banana ne kadar benziyor diye Resul Aleyhisselam'a söyletebilmek için sadece dudaklarımızdaki söylemlerin ve sloganların yeterli olmadığı hepinizce malumdur. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam'ın inen Kur'an'a eğer üç başlıkta Özetleyebilirsek iman, amel ve ahlak olarak, bizim de kısa, orta ve uzun vadede hayatımıza koyacağımız temel planlarımız ve stratejilerimiz olmalı, din hayatımızda da. Kur'an'da anlatılan, emredilen, peygamberlerin yüklendiği ve Muhammed Aleyhisselam ile bize ulaşmış olan imanı kamil anlamda hayatıma taşımaya çalışacağım. Şu dönemde şunu yapacağım, bu dönemde bunu yapacağım, böyle hayatımı aktaracağım. Sonra amel. Kur'an'da anlatılan Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabesinin icra ettiği amelleri, riyasız, huşu yüklü hikmetleriyle beraber, kısa vadede şöyle, ortada vadede böyle, uzun vadede şöyle diye planlar yapmalıyız. Ahlak. Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakla alakalı anlattığı hadisleri, sahabenin ondan tesiyerdeki tarifleri, Kitabullah'ta Allah'ın, Güzel ahlakı öven ve peygamberi daha çok güzel ahlaklı vasfı sebebiyle yücelten, ön plana koyan sıfatlarını kısa, orta ve uzun vadede hayatımıza namz etmeyi dert edinebilmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bize o fayda verecek. İstersen manav ol, istersen arkeolog ol, istersen eczacı ol, istersen kasap ol. İstersen inşaat ustası ol, istersen yüksek mimar ol, istersen avukat ol, istersen hamambaşı ol, istersen hoca ol, istersen hacı ol. Sevgili kardeşlerim, hiç fark etmez. Allah bizi helal daire içerisinde imkanlarla vasıflandırdı ve hepimizin kendince bir işi, gücü meşgalesi var. Siz sevdiğiniz birisine bir vazifeyi takdir ederken, ona Uygun olduğunu bilgi dağarcığınızca tercih edebildiğiniz en makul seçenekle takdir edersiniz. Ezel ve ebedin bilgisine sahip olan Yüce Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala, bizim tabii ki bireysel gayretlerimiz ve gönlümüzde varsa helal arzumuzda takdir etmiş olduğu vasıfımız, görevimiz neyse, bunu hayatımıza aktarmamıza, yani biraz önce saydığımız iman, amel ve ahlakla alakalı kısa orta ve uzun vadede yapmamız gereken bireysel öze dönüş planlarımızı yapmamıza engel kılmadı. Engelle değil işlerimiz, meşgulelerimiz. Gece gündüz salatu selamlar çekerek ya da sadece Peygamber Aleyhisselam'ı anlatarak ya da belli başlı kasideleri, ilahileri dinleyerek ya da belli başlı meclislerde bulunarak bunu eda etmiş olamayız. inşaya ilk başta kendi nefsimizden başlamalı değil mi sevgili kardeşim? saatlerde namazın edebiyatını yapan ama camiye gidip namaz kılmayan bir insanın durumu ne olabilir? Ya da kul hakkından kul hakkından korkarım deyip de akit etmiş olduğu bir işi hakkıyla yerine getirmeyen ya da kendice yerine getirebilir değil mi? Bir insan... İki kişi anlaşır, bir tanesi kendine göre aktettiğini yerine getirmiştir ama mübhem bırakmıştır bazı konuları, kapalı bırakmıştır. Kapalı konuyu bırakmak anlaştığın ikinci kişinin kalbine vesvese ekmeye sebeptir. Kul hakkı kul hakkı diye sloganlar atıp hayatının içerisinde her türlü kul hakkına batmış bir insan Allah katında nasıl bir hoşgüriye maruz kalabilir? Ya daha Allah katında nasıl hoş görülebilir? Zerre kadar iyiliğin ve zerre kadar kötülüğün karşımıza çıkacağı ifade edilen o mahşer gününde Muhammed aleyhissalatu vesselam bu hayatın sahibi benim ümmetim olamaz diye Allah'a şefaat için değil şikayet için dile geldiğinde Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim yine Kur'an'daki çeşitli ayetlerden öğrendiğimiz gibi <Gülüyor> ya Rabbi bu benle amel etmedi Bu benim sloganlarımı attı Ama hayatına taşımayı dert etmedi diye şikayetçi olursa Kur'an'ı mahcur etmiş olursa Nasıl olacak sevgili kardeşim O yüzden Kişisel dini kalitemize yönelmemiz gerekmez mi? Resulü Aleyhisselam'ı anmaya, anlamaya, dinlemeye ona gelen Kur'an'ı okumaya, anlamaya dinlemeye, bunları kendimize zikir haline çevirmeye ve sonra bunları hayatımıza aktarabildiğimiz kadar aktarabildiğimiz Ya bir ben mi varım? Allah'ın dini bir bana mı inmiş? demeden. Allah'ın bir dini sana inmemiş güzel kardeşim ama Allah'ın dini herkese inmiş ama netice itibariyle sana de Allah özel yaratmış. Özen öbözene yaratmış. Sen kimsen? Ali, Fatma, Ayşe, Kemal seni özene bözene yaratmış Allah. Adı Kemal olan, adı Ali olan, adı Ayşe Fatma olan binlerce insan var. Göz rengi sana benzeyen milyonlarca insan var. Ses tonu sana yakın olan onlarca insan var. Ama ruhun, ama zihin dünyan Allah özene bözene yaratmış. Öyleyse dini de bir nevi sana özel gelmiş gibi idrak etmen, doğru anlaman ve doğru yorumlaman gerekmez mi sevgili kardeşim? Tüm dünyaya bunu yayabilmemiz için önce kendimizi imar etmemiz lazım. Sahabii Keram'dan hangisini görebiliriz? Sayabiliriz ki peygamberimiz ona iman ettim ettim. Haydi bakalım. Şimdi koş git. Onlara sadece şunu anlat. Hayır, onlar öyle bir la ilahe illallah dediler ki o la ilahe illallah demeleriyle ilk başta zihinlerindeki ve gönüllerindeki şirk, put ve küfür yalan oldu, yok oldu, tarumar oldu. Ondan sonra Muhammed Resulullah'ı yerleştirdiler zihinlerine, günüllerine ve ruhlarına. Ve sonra Muhammed Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu olan sırat-ı müstakimi hayatlarına yerleştirdiler. Helaller, beyyenel harama vel bubah, helalleri ve haramları gözlerinin önlerinde peygamberden kesin olanlarını, kesin kriterlerini, Allah'ın kırmızı çizgilerini yerleştirdiler. Ve ondan sonra dünyanın her yerine yayıldılar. Bana ben yeterim ya da benim derdim bana yeter ya da benim yaşantım bana demediler sevgili kardeşlerim. Ondan sonraki gelen nesiller de bırakmadı. Ondan sonraki gelen nesiller ve onlardan sonra gelenler de. Şimdi hiçbirinin bırakmadığını sen ben mi bırakalım sevgili kardeşim? Öyleyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı, Tüm insanlığa yaymaya çalışmamız lazım. Tek başıma ben kimim? Ne yapabilirim? Her şeyi yapabilirsiniz sevgili kardeşim. Her şeyi yapabiliriz. Helal yoldan sapmadan, istikameti terk etmeden, eğilip bükülmeden, ifrat ve tefritin çukurlarına düşmeden, takiye yapmadan, La ilahe illallahın azameti, heybetiyle beraber, dikleşmeden dik durarak, asil ve azimle, Allah'a güvenerek, herkesin yapabileceği bir şey vardır. Herkesin keşfedeceği bir imkanı, bir hizmeti vardır. Herkesin Allah için kendisine, sevdiklerine ve dünyada yaşayan tüm insanlığa sunabileceği bir hakikat, bir hediye vardır. Bunu dert etmemizle alakalı. Ben iş yerinde senin koltuğunu kaydırmanın, seni koltuğundan etmenin, makamından düşünmenin derdinde olursam bunlar aklıma gelmez. Eve geldiğimde e, hanımımın eve geldiğimde bütün sıkıntı ve stresimi hanımımdan çıkarmamın ya da eve geldiğinde bütün günkü stresimi kocama laflar söyleyerek başının etini yememin derdinde olan bir algı ne var ki bu davaları yüklenemez ya da tek derdi bak yeni marka telefonu ben aldım sen de aldın mı bak şu müzik ne kadar güzel şu müzik ne kadar güzel haydi bakalım şu müzik parçalarını sana hediye edeyim sen de bana hediye et son zamanların popüler dansı son zamanların popüler selfie'si son zamanların popüler bel son zamanların popüler bilmem nesi gibi gündemler sevgili kardeşlerim güzel insanlar insanlığın ihtiyacı olan Bir ruhi arınma, iki zihni arınma, üç bedeni arınma, dört toplumsal arınmayı onlara ulaştırmamıza engel olur. Kendimizi imar ve inşa etmeli topluma karşı duyarsız olmamalı. Bunu söylenme sloganlara bırakmadan gerekirse bulunduğumuz ortamda tek kişi olsak azimle, kararlılıkla gayret etmeliyiz. Yesiri bir medine kılmak için orduların gitmesine gerek yok. Bir tane genç, gönlü Allah ve رسولünün sevdasıyla yanan peygamberden dini Allah'a halis kılarak öğrenmiş peygamber aleyhisselama muttak bir bendelik ile rahm olmuş bir musab ve doğuştan ama olsa da gönlül gözü açık olan bir Abdullah bin Ümmü Mektum yeterlidir. Onların o kadar kıt ve kısıtlı imkanlarında elde edebildiklerini şu anda bir tweetle Dünya liderlerine bile ulaşabildiğimiz bu zamanda bir mektup göndererek dünyanın liderlerine ulaşabildiğimiz bir zamanda bir faks çekerek dünya liderlerine bile ulaşabildiğimiz bir dönemde biz yapamayacaksak sıkıntı büyük olur. Allah'a karşı hesabımız anlamında sıkıntı büyük olur. Öyleyse silikelenmeli, kendimize gelmeli, bulunduğumuz konumun, durumun analizini yapmalı. Kendi adımıza iyilik olarak ne yapabiliriz? Kendimizi nasıl silkeleyebiliriz? Öz eleştirimizi ve muhasebemizi nasıl yaparız? Hani başkalarında en ufak bir hata gördüğümüz zaman acımasızca eleştirmenlik yapmamızı isteyen nefsimiz var ya, heh, işte o nefsimizin karşısına aynayı tutup, hadi bakalım şimdi başla. Şu karşıda gördüğün beni ey nefsim, aynada gördüğün beni eleştir şimdi diye öz muhasebeyi ve eleştirinin en acımasızını kendimize yaparak silkelenmeli, hataları düzeltmeli, yaraları yamamalı, düzeltmeli ve bugünden tezi yok, gücümüz yettiğinden fazlasını zorlayarak şu kısacık ömür sermayesini israf etmeden yüce bir dirilişe adım atmaya gayret etmemiz gerekiyor. Ya Tikrit sokaklarındaki geleceğin Fatih'i olmaya hedefleyen bir Selahaddin ya da arkadaşları oynarken aşılamaz denilen surları aşmayı nazmeden bir Sultan Mehmet, Şehzade Mehmet Allah beni yaratırken anne babama sormadı. Ben ona kulluk ederken de kimseye soracak değilim. Ey Allah'ın Resulü ben seninle beraberim. Hayatımda ölümümde seninle beraberdir diyen bir Ali Sadece bu sohbete yetmeyecek daha nice küçük, genç, orta, yetişkin, sayısız örnekle bir şeyler olmamız gerekiyor sevgili kardeşlerim. Ölmemiz ve öldürmemiz değil, olmamız ve oldurmamız gerekiyor. Vahid bir mümin olmamız. Muhammed Aleyhisselam'ın izini gerçek anlamda hayatına aktarmaya çalışan bir ümmet olmamız. Yaratılışın temizliğini koruması gereken bir insan olmamız. Allah'ın razı olduğu bir adam, bayanlar içinde, adam gibi kadın derler ya, bir de adam gibi adam olmamız gerekiyor. Ve bunu nefsimizde başarabildiğimiz zaman, başkalarına da bunu taşıyabilmemiz ve onları da oldurmamız gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam için, Hazreti Hüseyin sormuş babasına, Peygamber aleyhisselamın ev içindeki meşgalesi nasıldı diye. Hazreti Ali de buyurmuş ki, Radiyallahu anh, Peygamber aleyhisselam evine girişinden itibaren vaktini, Allah'a ibadete, ev halkının işlerine ve kendi işlerine ait olmak üzere üçe ayırmıştı. Şahsını ayırdığı vakti de, kendisiyle insanlar arasında bölüştürmüştü. O vakitte yanına gelen insanlardan ancak seçkin sahabileri girerdi. Halka dini meseleleri onlar aracılığıyla tebliğ eder, halkı ilgilendiren hiçbir şeyi yanında tutmaz, biriktirmezdi. Ümmetine ait vakti, fazilet sahiplerine, dindeki üstünlük derecelerine göre bölüştürüp, Kendilerini ona göre huzuruna çağırmak Resul Aleyhisselam'ın adetiydi. Onlardan kimisi bir istekli, kimisi iki istekli, kimisi daha çok istekliydi. Resul Aleyhisselam onların dini istekleriyle meşgul olur, sorularına gereken cevabı verir sonra da burada bulunanlar bulunmayanlara tebliğ etsin buyururdu. Bana kendisi gelemeyip isteğini Hacetinin sorununu arz edemeyen kimsenin hacetini siz bana arz ediniz.'' Resulullah aleyhisselamın yanında bundan başka bir şey anılmaz, dile getirilmez. Zaten kendisi de hiç kimseden bundan başkasını kabul etmezdi. Resul aleyhisselamın huzuruna girenler, talip olarak girerler, en büyük ilim zevkini tatmış ve onlara delalet edici oldukları halde çıkarlardı.'' dedi. Babamdan diyor Hz. Hüseyin, Peygamber aleyhisselamın evinden çıkışında ne yaptığını sordum. Babam dedi ki, Resulullah aleyhisselam dışarıda konuşmazdı. Ancak konuşması Müslümanlara yararlı olacak, onları birbirlerine ısındıracak, aralarındaki ayrılığı, soğukluğu kaldıracak ise konuşurdu. Her kavmin, yüksek hasletli, kişisine ikram eder ve onu kaminin üzerine vali yapardı. Hiç kimseden güler yüzünü ve güzel huyunu esirgemezdi. Eshabını göremese arar, halka aralarında olan bitenleri sorardı. İyiliği över ve pekiştirir, kötülüğü de yerir, ve zayıflatardı. Kendisinin her işi itidal üzerineydi. İhtilafsızdı. Gaflete düşerler endişesiyle Müslümanlara uyarmaktan geri durmazdı. Her hali mutat ibadet ve taat için kendisine tam bir istibdat vardı. Ne hakkı tecavüz ne de onu yerine getirmekte kusur ederdi. Nerede olursa olsun oturan bir cemaatin topluluğun yanına vardığı zaman üst başa geçmez meclisin sonuna oturur ve böyle yapmalarını Müslümanlara emrederdi. Kendisiyle birlikte oturan herkese nasibini verir öyle ikram ederdi ki herkes Resulullah katında kendisinden daha mükerrem kıymetli bir kimse yok sanırdı. Kendisiyle oturan veya gelip isteğini arz eden kimsenin her şeyine dönüp gidinceye kadar katlanır yüce gönüllülük sergilerdi. Bir kimse kendisinden bir hacette, istekte bulununca onu reddetmez, verir yahut tatlı ve yumuşak bir dil ile durumunu iletirdi. Onun güzel ahlakı bütün insanları içine alacak kadar genişti. Bütün insanlığa karşı... Sevgili kardeşlerim, bütün insanlığa karşı bir baba, şefkatli bir baba olmuştu. Hak hususunda herkes onun katında eşitti. Resulullah Aleyhisselam'ın meclisi bir ilim, edep, ahlak, haya, sabır ve emanet meclisiydi. Onun bulunduğu mecliste ne sesler kabaca yükseltilir, ne bir kimse hunharca suçlanır, ne de işlenmiş bir kusur ve hata, gıybet ve iftira içerisinde açığa vurulurdu. Asla. Resulü Aleyhisselam'ın meclisinde bulunanlar, birbirinin dengi, birbirlerine karşı üstün. Farklılıkları ise Allah katındaki takvaları. Birbirlerine karşı hep tavazülü, hep alçak gönüllüler. Büyüklere hürmet eder, küçüklere sevgi ve merhamet gösterirler. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına tercih edip ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Garip yabancı olumları korur ve kollarlar. Resulullah Aleyhisselam kendisiyle beraber oturanlara karşı daima güleç, yumuşak huyluydu. Affetmesi ve bağışlaması, hoş görünmesi çoktu. Kalbi asla katı değildi. Hiç kimseyle tartışmaz, Cedelleşmez, çekişmezdi. Hiç bağırıp çağırmaz, Kötü söz söylemezdi. Kimseyi ayıplamazdı. Pinti ve cimri değildi. Hoşlanmadığı şeye göz yumardı. Uman'ı umutsuzluğa düşürmezdi. Bir şey hakkındaki hoşnutsuzluğunu açığa vurmazdı. Kendisini insanlarla boş yere çekişmekten, boş yere çok konuşmaktan, yararsız boş şeylerle uğraşmaktan kendini alıkoymuştu. İnsanları da üç şeyde kendi hallerine bırakırdı. Hiçbir kimseyi ne yüzüne karşı ne de arkasından kınamaz, ayıplamazdı. Hiç kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmazdı. Hiç kimseye hakkında sevaplı ve hayırlı olmayan sözü söylemezdi. Onun huzurunda bulunanlar. Hayal etsenize sevgili dostlar şimdi. Resulullah Aleyhisselam'ın biz Umre'ye i Hacca gittiğimiz zaman bile onun kutlu huzurunda mescidinde durduğumuz zaman o lezzeti kısmen tadıyoruz ve dünyalara bedel oluyor. Onun zamanında olmayı hayal etsenize. Resulullah Aleyhisselam konuşuyor. Onun meclisinde bulunuyorsunuz. Diyor ki Hacı Dari, Anh, o'nun meclisinde olanlar Resulü Aleyhisselam konuştuğunda başlarına sanki kuş konmuş gibi sessiz ve hareketsiz dururlar. Sözünü bitirip susunca söylediklerini, söyleyeceklerini söylerler. Fakat kendisinin yanında tartışmazlar, çekişmezlerdi. Resulü Aleyhisselam'ın yanında birisi konuşurken konuşmasını bitirinceye kadar diğerleri susardı. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında en sonrakinin sözü ile en öncekinin sözü farksızdı. Meclisinde bulunanlar bir şeye gülerlerse, o da onlara uyarak güler. Bir şeye hayret ederlerse, o da onlara uyarak hayret ederdi. İnsanları sözleriyle utandırmazdı. Meclisine gelen gariplerin, yabancıların sözlerindeki ve sorularındaki kabalık ve kırıcılığa, Ashabı da kendisi gibi davransınlar diye katlanırdı. Bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını talep ettiğini gördüğünüz zaman, ihtiyacını ele geçirmesi için ona yardım ediniz buyururdu. Gerçeğe uygun olmayan övmeyi kabul etmezdi. Hakka tecavüz etmedikçe, Hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Hakka, Allah'ın dinine, Allah'a ve zatına edildiği zaman ya onu men ederek sözünü keser yahut meclisten kalkıp terk eder giderdi. Diye devam ediyor sevgili dostlar? Resulullah Aleyhisselam emindi. Bize de sanki emin olmadan mümin olunamazın yolunu gösteriyordu. Kalem suresinde Rabbimiz ne buyurmuştu? Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Resul aleyhisselam da bir hadisinde ahlaki faziletleri tamamlamak için gönderildiğini beyan etmişti. Sizin bana en sevgiliniz, kıyamet günü yeri bana en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır demişti. Müminlerin imanca en olgunu, ahlakı en güzel olanlarıdır diyordu. Sizin hayırlınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır diyordu. Kıyamet günü mizanda güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur buyuruyordu. İnsanların İslamiyet bakımından en güzelleri, ahlakça en güzel olanlarıdır buyurmuştu. Onun önüne bir adam gelip, ''Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür?'' diye sorduğunda, ''Güzel ahlak'' diye buyurmuştu. Adam, Peygamber aleyhisselama bu sefer sol tarafından gelip, ''Hangi amel daha üstündür?'' diye sorduğunda, ''Resulallah aleyhisselam güzel ahlak'' yine buyurdu. Adam bu sefer arka taraftan gelip, ''Ya Resulallah'' Hangi amel daha üstündür diye sorduğunda Allah Resulü ona yönelerek anlıyor musun? Güzel ahlaktır. O da gücün yeterse hiç kızmamandır buyurdu. Resul Aleyhisselam'a ya Resulallah insanlara verilen en hayırlı şey nedir diye sorulunca Peygamber Aleyhisselam yine güzel ahlak demişti. Sevgili kardeşlerim tüm insanlığa İslam'ı doğru bir şekilde örneklemek için ihtiyacımız olan en temel şeyin başında Allah'a has kılınmış olan muahit tertemiz, kamil bir iman, kırık dökük olmayan bir amel sistemi ve herkesi ve her şeyi kuşatan bir ahlak silsilesi gerekiyor. Bakınız sevgili dostlar, Uhud'da Peygamber Aleyhisselam Savaşın seyrinin değişmesinin vesilesi olan büyük katil, Velid'in oğlu Halid'i beddua etmelerini istediği zaman sahabeleri, Ali İmran Suresini öğrendiğimiz üzere kısmen düşünüp elini kaldırdığında, Allahümme mafirle lek kavmi fe innehum diye meşhur duasını yapmaya hazırlandığında, affet kavmimi bilmiyorlar diye, Allah dilerse azap eder, dilerse affeder. O sana sorumluluk yok o konuda. Sen üzerine düşeni yapmakla mükellefsin. Teblini yap ve onlara karşı şefkatli davran. Buyurmuştu. O Halit, o gün ölseydi ya da öldürülseydi ya da Uhud'dan sonra Peygamber Aleyhisselam bir iki tane suikastçı gönderseydi, onları öldürseydi. E Halit gidecekti, Balit gelecekti, Balit gidecekti, Celit gelecekti, calit gidecekti, Kalit gelecekti, gelecekti, bitmeyecekti. Ama Allah Resulü Aleyhisselam kardeşi Velit üzerinden Halitle yazışmalara devam etti güzel ahlakını sergiledi Tehdit dolu mesajlar göndermedi ey Halit, Uhud'un intikamını alacağız, ey Halit seni mahvedeceğiz, ey Halit yolda yürürken sağ sola dikkat et, karanlıkta aniden en de bir şey görebilirsin, ey Halit yattığın zaman yatağını iyi kurcala, her an oradan bir zehir çıkabilir falan diye sürekli tehdit mesajları göndermedi Allah Resulü. Bilakis Halit gibi bir insanın küfürdü durması akıllı olacak bir şey değil, halbuki akıllı bir insandır gibi onu düşünmeye sevk eden, hikmet barındıran mektuplarını gönderttiriyordu Veli'de ve kafir katil Halit kendi ayaklarıyla tıpış tıpış yürerek Medine'ye gelmişti Mekke'den ve onun İslam'a girmesi muazzam bir etki sağlamıştı ve bu sebeple Seyfullah Allah'ın kılıcı olmuştu. Zalimin karşısındaydı, mazlumun yanındaydı İslam'ın hakikatine kırıyordu artık aynı şeyi Hazreti Ömer'in dönemindeki Hazreti Ömer'in Müslüman olması tablosunda da görebiliriz. Öyleyse Ahlak muhteşem bir kul ama kulluğu zirvede bir resul olan Allah'ı Sübuh böyle anlamamız lazım. Çok kaliteli bir namaz kılmamız, kötülükten azı koyan gerçek bir iman ve ahlakın yansıması olan namazın yansıması olmazsa hayatımızda topluma, insanlar bir şey taşımamızın önünde engel oluşturur. Öyle bir hâle gelmeliyiz ki beni alıp Tokyo'nun İşlek bir caddesine bıraktıklarında, Teksas'ın arka caddelerine bıraktıklarında, Petersburg'un merkez çarşısına bıraktıklarında, Yemen'in merkez meydanında topladıklarında hep o temel İslami duruşu sergileyebilmeliyim. Ve insanlar kim bu adam böyle ya dedirtebilmeliyim insanlara böylece imanı hayatımızda yansıyan bir iman ile ortaya koyabilmeliyiz. Yani benim ahlaki değerlerim imanımdan kaynaklıdır. Senin haramlardan uzak durmanın sebebi imanın yansıması olmaktadır. Bunu hayatımızda özdeşleştirmeli ve tüm dünyaya bunu bu imkanda sunabilmeliyiz sevgili kardeşlerim. Gökten elimize imkanlar yağıyor. Her çeşit kolaylığa sahibiz. Ümmet kırılmış, tarumar olmuş, masum ve mazlum coğrafyalar hangi dilden ve olursa olsun doymak bilmeyen katillerin ve canillerin zulümleri altında telef olur hale gelmişler. Tüm insanlığın ihtiyacı var. Ey beni dinleyen kardeşim, ey şu anda sesimin ulaştığı kardeşim, ey dünyanın herhangi bir yerinden beni dinleyen kardeşim. Bu idealler ile ilahi kelimatullah ile Silkelen ve ayağa kalk Silkelen ve ayağa kalk Sen ayağa kalkarsan Herkes ayağa kalkar Sen ayağa kalk Ve çık yollara Yapabileceğin imkan ortaya koy Gücünü ortaya koy sevgili kardeşim Bin tane kişiyle zalimin karşına ordu koymana gerek yok Bin tane zalimi korkutacak bir tane il, alet icat edersin. Hakkı tavsiye edip hakkı yaşarsın. Kardeşlerim, zaman ayağa kalkma zamanıdır. Bireysel diriliştir. Bireysel intifadadır. Bireysel kıyamdır. Selam olsun bulunduğu ortamda kıyam edebilenlere, selam olsun İslam'ın izzetini, peygamberin şerefini, onurunu hayatında taşımaya namz edenlere, selam olsun İslam'ın nurunu en doğudan en batıya yaymak için gayretkar olabilenlere, selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edenlere, atlan.sansöy.com web sitemden bu ve diğer tüm çalışmalar ulaşabilirsiniz. selam Aleyküm.